Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim Hepimizin çocukluktan bildiği bir kıssa vardır. İbn-i İsa anlattığı bu kıssa Fil suresiyle alakalı. Meşhur Yemenli zalim Ebrehe, Kabe'yi yıkmak için filleriyle Mekke'ye geliyordu. Yol boyunca da tarumar ederek geldiği için, yolda otlayan develeri görmüş. Bu develere el koyun demiş. Askerleri de el koymuşlar. El koyduğu develerden bir kısmı da Peygamber aleyhisselam efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in develeriymiş. Abdülmuttalib o zaman Mekke'nin de büyüğü sayılan birisi. Bir haber alınmış ki Abdülmuttalib'in develerine el kondu. Mekke'nin büyüğü olarak ta Mekke'nin dışında konakladığı yerde Ebrehe'nin yanına gitmiş. O da onu kabul etmiş. Görüşmüşler. E, ne istiyorsun demiş Ebrehe. O da demiş ki askerlerin benim develerime el koymuş. Develerimi istiyorum demiş. Ebrehe de zalim adam ile gülmüş. Demiş ki be adam ben seni Mekke'nin büyüğü lideri bir adam olarak Kabe'yi yıkma diye rica etmek için geldiğini zannettim demiş. Sense develerini istiyorsun. Demiş ki Abdülmuttalip ben develerin sahibiyim develerimi kurtarmaya çalışıyorum. Kabe'nin sahibi var, o onu kurtarır demiş. Ya verin şunun develerini gitsin demiş o da. Sonra da bildiğiniz şekilde fil olayından iyi bildiğimiz Kabe'yi de sahibi korumuş. Değerli kardeşlerim, <gülüyor> bu cümle hepimiz için bugün ve kıyamete kadar yaşayacak bütün Müslümanlar için iki önemli çizgi çiziyor birincisi İslam Allah'ındır Kabe Allah'ındır Kur'an Allah'ındır dolayısıyla kiminse Kur'an o Kur'an'ı korur zaten bu Abdülmuttalib'in Ebrehe'ye verdiği cevabın kıyamete kadar yansıyan şeklidir. Elbette Allah Kâbesini koruyacak, fillerden korudu nitekim, İslam'ı Allah koruyacak, bugüne kadar korudu nitekim, bundan sonra da koruyacak. Ancak bu, henüz peygamber görmemiş bulunan, bir müşrik toplumun lideri, Abdülmuttalib'in verebildiği bir cevaptır. Müslüman olan, şeriatı olan, Kur'an'ı olan ve Kur'an'ın nimetiyle cennete gireceğine iman edenin cevabı bu olamaz. Kabe'nin Rabbi var, korusun onu. Bunu Müslüman değemez Hiç kimse Büyüttüğü çocuğu için onu Allah yarattı, korur onu deyip doktora götürmemezlik yapabiliyor mu? <gülüyor> İslam'ın sahibi Allah, çocuğunun sahibi kimsenin. Malın mülkün sahibi Allah, dükkanı niye kitliyorsun? Kasaya niye koyuyorsun paraları? Mülk Allah'ın nasıl olsa, üstelik dükkanda da yazıyordur, mülk Allah'ındır diye. Abdülmuttalip şartlarında bu söz doğrudur. Peygamber yok, din nedir bilmiyor. Benim develerimi ver, Kabe'yi de sahibi korusun diyor. Ama mümin nesil, kulağına ezan okunmuş nesil, Kur'an diye bir kitabı okumuş bir nesil, İslam'ın sahibi Allah'tır deyip yan gelip yatamaz. Doğru İslam'ın sahibi Allah'tır. Ama sen de Allah'ın kulusun. Üstelik de otomatik cennete adaylarından birisin. Öldün mü otomatik merhum yazılıyor sandukanın başına. Merhum filanca deniyor. Merhume filanca deniyor. Cennete girmen için tek engel ölmek. Hazır cennetlik adamsın. Badem gözlü cennetlik bir tipsin. Sen dururken Allah kiminle koruyacak dinini? Kardeşlerim, <gülüyor> İslam Allah'ındır. Biz kiminiz kulları olarak? Biz kimiz bu dünyada? Kelepur cennet bekleyen mahluklarımıyız Allah'ın. Biz de Allah'ın kullarıyız ve İslam'ın Müslümanlarıyız. İslam Allah'ın, biz de İslam'ın Müslümanlarıyız. dinin müdafaasını, yaşatılmasını, sadece cami imamlarına havale edip, İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine havale edip, ticarete devam etmek, ziraate devam etmek, bir yere oturmuyor kardeşlerim. Mümin, insanların, bakacağı bir bakışla görülmüyor bu. Biz İslam'ın Müslümanlarıyız. Ve, ve, Aziz kardeşlerim, Ebrehe'nin orduları Kabe için tehlikeydi. Ama Kabe'nin tek tehlikesi Ebrehe'nin ordusu değildi. Kabe'nin etrafında çıplak tavaf eden müşrikler de tehlikeydi. Bugün de Allah İslam'ı korur, yaşatır dediğimiz zaman, İslam'ın tek tehlikesi Müslüman olmayanlar değildir. İslam'ın Müslüman neslinin yetişmemesi de dış tehlike kadar tehlikedir. Daha büyük tehlikedir. Biz Fransızların Maraş'ı işgalini, Yunanlıların Ege'ye saldırılarını tehlike masalları gibi dinleyip, evlerimizdeki çocuklarımızın, İslam ehli, şeriat erbabı olarak, yetişmemiş olmalarını, tehlike göremezsek, bunun yansıması şu olur, Ebrehe'nin, filleri geliyor tehlike, Kabe'nin etrafında çırılçıplak tavaf ediyor müşrikler, bir sakıncası yok, diyen, anlayışı taklit etmiş oluruz maazallah maazallah bunun için kardeşlerim İslam Allah'ındır bunun ne konuşmaya ne tartışmaya gerek yok zaten Allah'ın dini İslam Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi Kur'an Allah'ın Kur'an'ı camiler Allah'ın ama biz de Allah'ın kullarıyız ne işimiz var bu dünyada bizim? Cennete girmek için sırasını bekleyen insanlar mıyız biz? Tek vazifemiz lütfedip cennete girmek. Bunu mu demek isteyeceğiz Allah'a biz? Bizden önceki nesiller neyin bedellerini ödediler? Yani Çanakkale'dekiler, Maraş'takiler ve bu toprakların, Bağdat'ından Yemen'inden Nijerya'sına kadar her yerinde Allah'ın adı için, dini için, Kur'an için can vermeye, nesiller feda etmeye hazır olmuş ve vermiş insanlar. Sadece onların zamanlarında sosyal medyadan protest ediyorum bunu olmaz böyle şey yaşasın İslam deyip mesaj gönderme fırsatı bulamadıkları için mi saf saf Çanakkale'de şehit düştüler. Demek onlar da sosyal medyadan protesto etme hakkına, imkanına sahip olsalardı, Çanakkale'ye gitmeye gerek yoktu. Kar olsun yedi düvel, Çanakkale bizimdir deyip kurtulurdu Çanakkale. Önceki nesillerin kabahati mi vardı? Müslümanlıkları mı eksikti de, dinleri için nesillerini, canlarını, köylerini, şehirlerini topluca feda ederken, bir eksiklikleri mi vardı dindarlıklarında da, yani mikrofonla ezan okuyamıyorlardı bu bir eksiklikti bunu tamamlamak için can verdiler öyle mi diyeceğiz onların camileri küçüktü e küçük camide namaz kılıyorlardı dolayısıyla onlar da bari şehit olup kurtulsunlar primlerini yükseltsinler emeklilik birimlerini. onun için mi şehit oldular İslam Allah'ın bizde İslam'ın Müslümanıyız Allah sanal alemde beşerin emeği olmadan, beşerin alın teri oluk oluk akmadan İslam'ını, dinini, peygamberini yüceltecekti de, yani bu sanal alemde olacaktı da, e niye Allah bu kadar insanlığı, bu kadar peygamberi gönderdi ki? Ruhlar aleminde olurdu bu iş zaten. Kıyamet günü, Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları gelsin İslam'ın hesabını vermek için mi diyecek allah Teala? Yoksa Ümmeti Muhammed buraya dizilsin mi diyecek? Biz Ümmeti Muhammed, Kur'an'a iman edenler, İslam'ı şeriat olarak görenler diye bir grup mu olacağız? Türkler, Araplar ve diğer ırklar diye bir kategorisi mi var Allah'ın? Değerli kardeşlerim acı ama büyük bir gerçek ki bir zihin karışıklığı yaşıyoruz. Artık her şeyi teknolojiden ve bir tuşa basarak bekleyen nesil çıldırdı dindarlığı da tuşla yapmaya çalışıyor namaz tuşuna basıyorsun, otomatik namazın kıldırıyor. Hani kasada sebze tuşuna basıyor da, sebze fiyatını yazıyor ya kasiyer, neredeyse oruç tuşuna, tuşuna basınca, bilgisayar senin orucunu da tutuyor. Bunun adına tembellik mi? Zihin karışıklığı mı? Bir alabora oluş mu? Yoksa bir kaçamak, Oyun oynamamı adına ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bir şey biliyorum ki İslam böyle değil, Müslümanlık böyle değil. Allah'ın olması İslam'ın, İslam, İslam Allah'ın dinidir dediğimiz zaman biz de Allah'ın kullarıyız, Allah'ın İslam'ına Müslüman olmuş insanlarız deyince hızımız ve heyecanımız artması gerekiyordu kalite ve hız yükselmesi gerekiyordu biz eğer İslam'ın Müslümanıysak İslam'da Allah'ınsa e Allah'ın İslam'ının hızında ve enerjisinde bir Müslüman olmamız gerekiyordu bizim tam tersi oldu ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun ne güzel gerekli şehitlik kadrolarını doldurdular bize şehadet de kalmadı zaten Ebu Bekir radıyallahu anh'a verilecek kadar verdi. O bütçeyi harcayıp dursunlar kıyamete kadar canım. Neredeyse böyle diyecek hale geldik. Ve iki şeye karşı gaflet içindeyiz kardeşlerim. Öyle ben develerimi isterim. Getirin develerimi Kabe-i sahibi korur. Sözü hakkımız değildir. Asla değildir. Bu sadece Abdülmuttalib'in Allah'a iman ettiğini ve Kabe'nin de Allah'a ait olduğunu gösteriyordu. Torunu daha sonra şehadet diye bir şey getirdi. Fedakarlık diye bir şey getirdi. Cihad diye bir liste koydu torunu. Torunu dünyaya gelmeden önceki sözlerdi bunlar. Onun torunu dünyaya geldikten sonra bu, bu develer olayından 50 gün sonra onun torunu dünyaya geldi. Ve cihad eden cennete girecek dedi. İslam için mal can veren cennete girecek dedi. Bugün Müslümanlar, Abdülmuttalip'in sözüne güvenip, evde sen istediğini yap, ara sıra da tesbihini çek, kandilde bir de sen simit yediysen, ey Allah'ın mübarek kulu be, be, ne mübarek simitti ya, susamı dökülüyor üstünde, kandilde de simit yedi, bir de akrabalara. Cep telefonundan topluca mübarek bir kandil mesajı gönderdin ya sen. Ey göklerin yere indiği günün gecesindeki mübarek adam diye başlayan böyle cin peri sözü gibi sözlerle böyle mübarek bir kandil tebriği gönderdin ya. Kutlu olsun yüce olsun. Çanakkale'den dönüyor mübarek. Çanakkale'den dönüyor. Akşam Mevlüt dinlemiş yani Mevlüt diye bir şey dinlemiş. Çanakkale'den dönüyor. Kutlu adam geldin sen geldin sen gittin kanat oldun. Hasbunallahu ve nimel vakil. Hasbunallahu ve nimel vakil. Halep gidiyormuş. Var mıydı Halep yahu? Var mıydı da gidiyor? Ümmetin Halep'i mi kaldı? Halep mi kaldı? Halep mi kaldı? Ne kaldı bu ümmete? Yüce kandilin kutlu olsun. Tabi elektrikler kesildi kandille idare ediyorsun. Elektrik olsa kandile muhtaç olmayacaktın. Bu ümmetin halifesi olsa, şeriatı olsa, Allah'ın hududu uygulansaydı bu topraklarda, kandil gecelerine fırsat mı kalacaktı? Beş tane kandil gecesi var. 365 günün, Beş günü kandilledin. 360 günün karanlığını neyle kapatacaksın? Senin Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah'ın hududundan, Allah'ın hududundan, şeriat hükmü dediği şeylerden bir tanesinin halife tarafından uygulanması 40 yıl rahmet yağmur yağmasından daha iyidir topraklara buyuruyor. Rasulullah diyor Aleyhisselatü Vesselam. Elbette yıllar ve asırlar bir asırdır halifesiz, başsız, dipsiz, devletsiz, sancaksız yaşayan, küfrün zilletine, tokatına ve şamarına esir edilmiş ümmete rıza gösterdin mi? Ondan sonra beş kandil gecesiyle mübarek geceler fuyuzat yağıyor gökten. Nereye gidiyor fuyuzat? Gökten fuyuzat yağıyormuş. Bir mesajda, yazdın mı sen kandil gecesinde Allahu Ekber dirilsin amza mezarından gelsin edebiyat değil iş zamanındayız aziz kardeşlerim acı da olsa hakikat budur bu din İslam Ümmeti Muhammed'in dini Kur'an Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı bu topraklar Ümmeti Muhammed'in toprakları ama ama ordularıyla gelip topraklarımızı işgal eden güçler, aynı şekilde yeni nesillerin zihinlerini haber bombardımanıyla, kültür bombardımanıyla tahrip eden güçler, ümmeti Muhammed'i adeta savunucusu olmayan, adeta Kur'an-ı Kerim'i savunmaya utanan bir nesil yetiştirmişlerdir. 1400 senedir yeryüzü topraklarında Allah'ın kitabı Kur'an okunuyor. Bir çapulcu çocuk 20 yaşında bir çocuk veya 30 yaşında rüştünü görmemiş bir adam çıkıyor 1400 senedir. Allah'ın Kur'an'ını yanlış anladı insanlar diyor. 1400 senedir boş ibadet yapan yanlış iş yapan bir ümmetin varlığından söz ediyor. Bu neyin göstergesi biliyor musunuz? benim 70 önceki dedem nedem yoktu bu dünyada ben gökten düştüm demek kadar abuk subuk bir söz bu bunun bu sözlerin söylendiği bir yerde biz camide namaz kılıyor olmamız genel manada ne ifade ediyor kardeşlerim etrafımız boşluğa alınmış namaz kıldığımız caminin etrafı hendek açılmış sen namaz kıldıktan sonra evine gidecek yol bulamayacaksın camiye kuşatılmışsın sen caminin etrafı da çitlerle çevrilmiş camiden çıkamayacaksın İslam'ımızın geleceğini Müslüman neslimizin yarınını düşünmediğimiz sürece bedavacı Müslüman oluruz İşte bu anlayış develerimi ver Kabe'yi sahibi korusun diyen anlayıştır ama o sözü söyleyenin torunu bu sözü tarihe gömdü. Ben Allah'ın kuluyum. Ben varken Allah'ın dinine dokunulamaz. Onun torunu dünyaya geldiğinde aleyhissalatü vesselam, dünyaya geldiğinden sadece 60 sene sonra Kabe'yi Allah korusun demedi. 10 bin kişiyle bu Kabe'yi putlardan temizleyeceğim deyip, Mekke'ye geldi, Mekke'yi fethetti. Abdülmuttalib'in sözü, peygamber görmemiş, Kabe'yi putlarla doldurmuş, sadece dedesi İbrahim'in hatırasıdır diye, Kabe'ye saygı gösterecek kafanın sözüdür. Kabe putlardan temizlendikten sonra, şirk tarihe gömüldükten sonra Muhammed Allah'ın peygamberidir aleyhissalatu vesselam dendikten sonra berdevelerimi kâbeyi de Allah korusun diyemez hiçbir Müslüman Müslümanlık böyle bir din değildir kardeşlerim cami imamına havale etmek imam hatip öğretmenine havale etmek Diyanet var Allah'a şükürler olsun. Tapu dairesimiz anlattın diyaneti, tapular orada halloluyor, oluyor, inşaatı da mimarlar yapıyor. Din hepimizin yük diyanetin müftünün, hocanın, vaizin, böyle bir şey olur mu? Cennete girerken siz buyurun, yer kalırsa biz geliriz diyecek mi kimse? Cennete herkesten önce paldır küldür giriyorsun. Hiç kimse babasını anarken babam öldü demiyor. Ölüm yerine ne kullanıyoruz kardeşlerim? Dünyanın en cıvık kelimelerinden birisidir bu. Rahmetli. Ha, anlıyorsun ki babası ölmüş. Rahmetli. Babanız ne iş yapar? Babam rahmetlidir. Elhamdülillah herkesin babası rahmetli. Hiç zahmetli adam kalmadı dünyada. Hep rahmetli herkes. Şarapçı birinden söz ederken bile iyi adam değildi rahmetli diyor. İyi adam. Yani ölüm otomatik rahmete bağlanma anlamı. Tabi hayat böyle. Ver develerimi Kabe'yi Allah'a sal. Batıl bir anlayış bu. Böyle Müslümanlık olmaz Sadece ve sadece örnek olması bakımından kardeşlerim. Mina'da bir olay oluyor. Haccın en önemli noktalarından birinde. Bin kişi ölmüş, yedi yüz kişi ölmüş, iki bin kişi ölmüş. O canların her biri içimi ciz ettiriyor. Sonra teselli buluyorum. İnşallah şehit oldular. Arafat'tan dönüyor adamlar ne mutlu. Neredeyse darısı başım olsun diye de böyle içimden geçiriyorum. Ama asıl korkum, Ümmeti Muhammed bu bir zillet olarak başına düştüğünde bundan kurtulamayacak. Dünya insanına İslam denen şey, şeytanı taşlarken şeytanın taşıyla ölüp gitmektir diye reklam edecekler. Endişesi uyutmuyor beni sonra. bir yoldan yürümeyi becerememiş Müslümanlar bunlar, deyip, İslam'ın başına, bela olduğumuzu düşünüyorum. Biz İslam'ız. İslam'ın Müslümanlarıyız. Allah'ın kullarıyız. Allah'tan cennet umuyoruz. Rızasını umuyoruz. İslam'ın bize, dünya çapında muhtaç olduğunu bir kenara koyuyorum. Kendi kirasını ödediğimiz, elektrik su parasını ödediğimiz, evimizde İslam bize muhtaç. Ve biz bu ihtiyacı gideremiyoruz. Ama ölünce rahmetli merhum, iyi insan oluyor. Ah bir görebilsek kimin nereye gittiğini de, rahmetli midir, zahmetli, meşakkatli midir bir görseydik bu işi. Bir verseydik. Kardeşlerim, bir tefekkür başlığı açmak istiyorum. İslam Allah'ın dinidir. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Şeriat Allah'ın şeriatıdır. Başka türlü söylenemez bu zaten. Biz kimiz ama? Bu tabloda bizim yerimiz neresi? Biz Allah'ın nesiyiz? Biz Allah'ın nesiyiz? Ya Abdülmuttalip gibi, ben tebelerime bakarım, Allah Kâbesini korur diyen mantığımız vardır maazallah. Ya da onun torunu gibi, aleyhissalatu vesselam, ben varsam Allah'ın dinine söz getirilemez diyen olmak zorundayız. Aziz kardeşlerim, elbette, pahalı bir faturadan konuşuyoruz. Rakamlar çok yüksek, ama cennet ucuz değil ki, cennette çok pahalı. 20 sene, 30 sene meşakkat çekeceksin, ebedi yül abad cennette kalacaksın. 30 seneliğine cennete gitmiyoruz ki, 2 asırlığına gitmiyoruz ki, inşaAllah, o girdiğimiz cennetlerde sonsuz kadar Allah'ın dostlarıyla beraber kalacağız. Bunun bedelinin uykusuz kalmak olsa 20 sene dünyada çok görülmesi doğru mudur? Hiç uyumasak bu fani dünyada ne olur Allah için? Hep aç kalsak Allah için ne olur? Hep yetim büyüseydik ne olurdu? Değil mi faturasını Allah'tan alacağız, aziz kardeşlerim, can kardeşlerim, dava kardeşlerim, beraber okuduğumuz Kur'an'ın iman eden müminleri, bugün sabah namazını kıldık elhamdülillah. Kılmasaydık eğer, kesinlikle üzülecektik, kâr olacaktık. Yahu bugüne sabah namazıyla başlamadım diye. Aksi takdirde sabah namazı kılmadığı halde keyfine devam eden insanın imanı olmaz ki. Mümin sabah namazı kaçırır ama hayatın zevkini de kaçırır o sabah namazı sonra. O zaman insan olduğumuz için Rabbim gerisine bir kolaylık verir deriz. Aziz kardeşlerim, ey Kur'an'a iman eden kardeşlerim, Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman eden kardeşlerim. Ey ashab-ı kiramın hurma ağaçlarının altında değil de Uhud'da parça parça cesetleriyle Rabbine kavuşmalarında bir anlam olduğunu düşünen kardeşlerim. Dünya hayatının imtihan olduğunu düşünen kardeşlerim. Bu tuzaklara yakalanırsak Allah'ı kaybederiz cenneti kaybederiz diye düşünen mümin kardeşlerim, mümin bacılarım, derdimi sizlerle paylaşıyorum, eğer biz, şehrimizde açılan, bir faizli bankanın, açılış reklamını, gördüğümüz gün, çocuğumuzun hastalanıp, ateşler içerisinde, hastaneye götürülürkenki ki sahnesi kadar, üzülmüyorsak, hatta daha fazla üzülmüyorsak, bilin ki vallahi imanımızda sorun var kardeşlerim. Billahi sorun var. Peygamber aleyhisselam efendimize, kafir oldu kafir, o ecdadı kafir bir adam. Karikatürle hakaret etmiş. Cehennem kadar ateş düşsün başına, imansız ölürse. Ne kadar üzüldük. Peki o peygamberle mızrak kılıçla savaşmaktır diyor Kur'an faiz için. <gülüyor> faiz karikatörleri her gün cami kapılarında bile burnumuzun dibine kadar geldiğinde üzülmüyorsak bir karikatöre üzüldüğümüzü meleklere nasıl ispat ederiz biz? Her gün faiz burnunun dibinde senin. Bir evinden camiye gidene kadar yedi tane banka levhası göreceksin. Neredeyse camilerde faizli parayla yapılacak. Her gün bunu göreceksin. Çocuğun ilahiyat fakültesinde okusun diye banka kredisi alacaksın sen. Hilahiyat fakültesinde okusun diye. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, bu kelimeyle ruhumuzu al ya Rabbi. Ya Rabbi bu kelimeyle ruhumuzu al ya. Şöyle ümmeti Muhammed'e nesil yetiştirmek için çocuğunu evlendiriyor, banka kredisi alıyor o düğün için. ümmeti Muhammed'e zehirden bal çıkartacak. Şimdi biz, Etkilenmiyoruz, sulanmıyoruz, endişelenmiyoruz. Ayağımızın altına dikenler geçmiyor. Danimarka'da adam nasıl karikatör yapar peygamberimiz için? Vay be ne hassasiyet elhamdülillah ya. Dökülün sokaklara. Hangi sokaklara çıkıyorsun? Banka tabelalarının kafana çarptığı sokaklara çıkıyorsun. Bu testi yapmamız gerekmiyor mu kardeşlerim? İçimizden şeriatını çürüttük peygamberin Aleyhisselatu vesselam. Yalan doğal hakkın zaten. Yalan da ne olacak bundan? Ahlak hacamcıların işi. Tesettür çıplaklıktan daha güzel. Bitese Türk'ü maşallah maşallah ah be e adam nasıl karikatür yapar peygamberimiz için sen resim yaptın peygamber'e faizle çıplaklıkla ahlakla peygamberin fotoğrafını çizdin adete adam karikatür yapmış gene içi çürümüş ağacı dışarıdan neyle payandalayacaksın? İslam Allah'ın dinidir. Biz de o İslam'a Allah'ın adadığı kullarıyız. Kaçamağın gereği yok. Rabbim senin dinin için bir kız çocuğu lazımsa ben buradayım. Meryem lazımdı onu kabul ettin. Şimdi de ben hazırım diyen kadınlar veya ey Rabbim. Peygamberin 17 yaşında çocuğa bayrak teslim etmek ihtiyacı hissetti. Gençler çünkü dini o gün Roma'nın içine kadar götürecekti. Bugün sana ve dinine ve peygamberine genç lazımsa beni kabul et Rabbim diyen delikanlılar. Ey Allah'ım bu çocuğu lütfettin ya sen. Biz sadece güya bir düğün yaptık evlendik bu çocuğu sen yarattın, sen yarattın gene senin olsun Allah'ım, biz sadece temizliğini yapalım, mamasını yapalım, sen bunu kabul et ya Rabbi, biz büyütelim, biz bakıcı olalım bu evde, diyen anneler babalar, istiyor Allah, İslam Allah'ın, biz de Allah'ınız, dileseydi Allah, bizi hiç yaratmadan, Yeryüzünde göklerde yaptığı gibi katrilyonlarca melekleri secdede yaratırdı. Her yer secde olurdu zaten. Bizi denemek istedi Allah. İslam ahlakından vuruluyor. İslam ahlakından vurulduğu sürece kutlu doğum veya kutsuz doğum hiçbir doğum haftası Mümin olarak bizi rahatlatmamalıdır. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Demek ki bu dünyada ahlak tam olsun. Ahlaksızlık olmasın diye Allah peygamberini göndermiş aleyhissalatu vesselam. Eğer evimizde, ticaret hanemizde, okullarımızda sokaklarımızda, parklarımızda, hastanelerimizde, insan olarak bulunduğumuz yerde siyaset yaparken, ticaret yaparken, ziraat yaparken, seyahat yaparken ahlak sıkıntısı yaşıyorsak biz, peygamberimiz bizi tam kuşatamamış demektir. Çünkü ne diyor? Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Tam ahlakın olmadığı bir yerde Resulullah yok demektir aleyhissalatü vesselam. Bir haftayı kutladın, durdun bir saatlik bir toplantıyla. 52 haftayı ne yapacaksın? 52 haftayı nereye götüreceğiz biz? Ya bu Hristiyanlıktan gelme bir şeydir kardeşlerim. Ona bir yıl dönümü, buna bir ölüm dönümü, buna sola çevirme dönümü. Her şeyi döndüre döndüre hayatlarını evirip çevirip götürüyorlar. Protokol dini Hristiyanlık zaten. Yahudilik yeraltı dini, örgüt dini. Hıristiyanlık protokol dini, ona şarap verdi, buna şunu verdi, cennete girdi. Roman, roman yazıp, İslam böyle bir din değil ki, İslam hayat dinidir. 24 saat, 365 gün Allah ile beraber olmak İslam'dır. Bir mümin, Allah onu görmüyorsa da, düşünemiyor. Ama ne diyor? Ben onu görmüyorsam da o beni görüyor diye düşünüyor. Aksi takdirde mümin olmuyor ki. Gözleri gören bir gözdür Allah bizim için. E bu kadar hassas düşüncelerimiz var. Allah beni görmüyor. Düşünebilir mi bir mümin? Düşündüğü zaman mümin olur mu? Allah beni görmüyordur. Çok karanlık burası. Diyebilir mi bir mümin? Maazallah. Maazallah. Kardeşlerim haramların ekmek peynir gibi yayılmasına karşı kim sorumlu kim? Kim sorumlu? Haramlar nasıl ekmek peynir olur ezan okunan bir toprakta? Zina, kumar, faiz. Hırsızlık, yolsuzluk, adına ne denirse densin, yalan, ahlaksızlık, büyük haramlar bunlar. Haramlar, ekmek, peynir oldu, biz camide filan namazı kıldık, hacca gittik, tavaf ettik. Ee, Ramazan-ı Şerif'te de kumanyalar, elhamdülillah iyiydi bu sene, iyiydi, iyiydi, iyiydi. Büyük büyük koliler, 5 kiloluk un, iki kilo bulgur, bir çiçek yağı, eh elhamdülillah. Hayat, fakire, kumanya vermekle mi bitiyor? Nefes alıyoruz biz. Kardeşlerim, hiç kimse, haramların ekmek peynir kadar yayıldığı bir toplumda, Huzur içerisinde işi hocalar havale edip, sorumluluğu hocalara yıkıp uyuyamaz. Evet, hepimiz toplansak da düzeltemeyebiliriz bunu. Bu bir gerçek. Allah yapamayacağımız şeylerle bizi mükellef tutmuyor. Düzeltin bu dünyayı demiyor. Düzeltmek için gayret edin istiyor bu baştan savmacılığa karşı, debelerimi verin, gerisini Allah halleder, anlayışına karşı haykırıyorum ben, oğlumu İmam Hatip'e gönderdim, elhamdülillah, Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyin siz haftaya geliyor, diyen anlayışa karşı haykırıyorum, hayır, çocuklarımızı İmam Hatip'e göndermekle, asla ve kata iş yapmış olmuyoruz, evlerimiz imam hatip değil, mücahid imam evleri olmak zorundadır, evlerimiz okullaşmalı, çocuklarımızın anaları okul haline gelmelidir, evlerimiz imam okulu evi gibi, olduğu zaman Allah'ın izniyle, ben evimi, sen evini, o evini her birimiz evimizi böyle yaptığımız zaman belki kışı kaldıramayız ama evimi ısıttığım için de ben hasta olmam. Ancak bu şekilde Rabbimiz için yapılması gerekeni yapmış oluruz. Sosyal medyadan protesto ediyorum. Eli sünnet dışı bir iş bu. Demekle Allah için bir iş yapılmaz. Şeytan için fitne çıkarmış olursun sadece. Klevye mücahitliğinin bir anlamı yok. Ümmeti Muhammediz biz. O, verin develerimi sözünün üzerinden, Muhammed Aleyhisselam'ın doğumuyla çok şeyler geçti. O tarihin gerisinde kaldı artık. Devemi de alırım, Kabe'mi de kurtarırım. Bu torununun sözüdür dedesinin sözü neydi? ver devemi gerisini Allah'a bırak o o kadar yapabilirdi çünkü cihadı emreden siyaseti ibadet yaptıran her saatini Allah için yaşatan din görmemişti Abdülmuttalip onun bildiği oydu Allah var biliyordu bak ne diyor? Kabe Allah'ındır o onu korur diyordu öyle de oldu nitekim o o kadar biliyordu ama bilseydi ki torunu geleceği için bu develer alındı da işarettir bu bilseydi çok daha farklı şeyler söylerdi herhalde aziz kardeşlerim başta ben kardeşiniz olarak sonra sizler evimizdeki ev halkımız ve mümin kardeşlerimiz daha sonra da iş yaptığımız, oturduğumuz cami derneklerimiz, vakıflarımız, Allah için, Allah'ın rızası için, nesilleşirmek için kurduğumuz derneklerimiz, herhangi bir faaliyetimiz, mümin olarak bulunduğumuz bir yerde şöyle bir takvim tutalım. Mesela son bir senede veya son üç senede, yahu son bir ayda kaç kere develerimizi alıp gittik. Kaç kere de İslam'a saldırılıyor. İslam'ın Müslümanı benim diye göğsümüze açtık. Kaç kere karakterimiz Muhammed Aleyhisselam dünyaya teşrif etmeden önceki olayların karakteriydi. Kaç kere de Allah'ın mümin kulları biziz. Kabe'yi de biz koruruz. Kur'an'a da biz feda oluruz. Şeriat içinde biz varız. Diyen karakter sergiledik. Kaç kere filan akrabamızın düğününe gidilecek. Ne yapalım hanım dediğimizde. Ama onlar bizim düğünümüze gelmişlerdi. Sözüne karşı gidip şöyle bir hediyemizi verip gelelim. Melanetlerde de bulunmayalım deyip. Deveyi kurtarıp kaçıp geldiğimiz kaç kere oldu? Biz Allah'ı darıltmayacak düğün yapmıştık gelmişlerdi. Onlar Allah'ı darıltıp bir düğün yapıyorlar gidemeyiz deyip Muhammed Aleyhisselam'dan sonraki dünyanın adamı olduğumuzu ispat ettik. Böyle bir test yapalım kardeşlerim. Hamza vardı. Radıyallahu anh. Mus'ab vardı. Talha vardı. Zübeyir vardı. vardı. Ammar vardı. Allah hepsinden razı olsun. Muhammed aleyhisselamdan sonraki dünyanın adamıydılar. Hubeyb ne dedi? İpe gidiyorsun, asılacaksın. Şöyle bir nostaljik olarak senin yerinde Muhammed'i assak sen de çoluk çocuğunla otursan olur mu? Yani senin yüzüne bunlar Muhammed'in Muhammed yüzünden bunlar sana geldi. Aleyhisselatü vesselam. İman ettin onun adamı oldun Biz de seni yakaladık şimdi asıyoruz seni İster miydin kurtulasın da senin yerine Muhammed'i assaydık Verin canımı gideyim demedi Ne dedi Vallahi değil benim yerime Muhammed'i asacaksınız Muhammed aleyhisselamın ayağına bir diken batacak ve ben kurtulacağım Öyle olmasından sağsın beni dedi çünkü o, Abdülmuttalip değildi. Muhammed'den önceki değil, Muhammed'den sonraki aleyhissalatü vesselam neslin adamıydı. Bir diken peygamberimin ayağına batacaksa, ben ölmemem için, ben öleyim de onun ayağına diken batmasın. Mantık bu mantık. Bu, şuur, ümmeti Muhammed'in uğruna 1400 senedir can verdiği şuurdu. Doğru İslam Allah'ın, ben de İslam'ın Müslümanıyım ve Allah'ın bugünkü İslam'a tayin ettiği hizmetkarıyım. Elhamdülillah, hoca yokmuş, yoksa yok. Sabah namazına müezzin gelmeyip, imam gelmeyip, ezanı okumadığı zaman, cami kapalı kaldığı zaman, bugün camimiz kapalı, sabah namazını hoca sonra kılsın mı diyoruz? caminin kapısında toprakta namazımızı kılıyoruz açılmadı ise acılmadı cami Allah kapısını açtı ya bize namazla cami açık değilse biz namazımızı gene kılacağız bütün dünya müslümanları yeter artık bu kadar deseler tek kalmaya hazır değil miyiz İbrahim olmak bu demek değil mi tek kalırım Allah ile kalırım biz bu paraların müminleriyiz. Kardeşlerim, hepimiz, hocalarımız, annelerimiz, babalarımız, abilerimiz, öğretmenlerimiz, küçük bir test yapalım. Bu test canlı olarak yapılacak kıyamet günü. Defterlerimiz elimize verildiğinde, kaç kere Abdülmuttalib'in ver develerimi gideyim sözüne benzediğimizi, kaç kere de Muhammed'in ayağına, diken batmasındansa al canımı Rabbi diyen mümin olduğumuzu, bunun milyonlarca türeviyle hayat boyu kaç kere karşılaştığımızı Allah görüyor. Melekler yazıyor, kıyamet günü bunlar elimize verilecek. Düğünde, okulda, çocuklarla, siyasette, oy kullanırken, tercihte bulunurken, Ettikkinliğimi mümin kimliğimin önüne geçirirken her yerde her yerde develenimi kurtardık İşimi kurtardık Çocuğun forsunu mu kurtardık Kravatı mı kurtardık Allah'ın dini İslam'dan yana mı tavır koyduk Kimse yoksa ben varım mı dedik Neredesiniz Müslümanlar mı dedik Sosyal medyaya mı güvendik Yüreğimize mi güvendik Ben varım Allah'ım onların kalabalığı mühim değil sen benimle ol ben buradayım ya Rabbi Deyebildik mi yoksa tuşa basıp protesto mu ettik bunları Allah önümüze koyacak ben nefsim adına diyorum ki bunlar önümüze konmadan şöyle bir göz geçirsek biz diyorum hani bir göz geçirsek bunlar önümüze konunca çok fazla olacak bunlar üstelik çok fazla olacak bu kadar deveyi koyacak mandıra nereden bulacağız biz sonra? Hep deveyi alıp gidiyorsun. Nereye koyacağım bu kadar deveyi? Bu mandıra da besleyemeyiz biz bu develeri. Allah'ın haramlarının yayıldığı, namazın azaldığı, orucun laubarileştirildiği, hacin din seyahati haline getirildiği, Umre'nin din turizmi olarak algılandığı bir dünyada develerin peşinde koşan çobanlar olduk. Eğer biz Rabbimizin Kabe'sine tavaf etmek için gidip orada hayatımızın dönüşümünü sağlayıp geri döndüğümüzde mümin muvahhid sabah namazını camide kılan adam haline geldik bunu sürdürdüysek sen umre yapmadın. Sen bypass oldun tertemiz bir mümin olarak geldin demektir. Din turizmi yapmadın sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük ibaret dediği şeylerden birini yaptın. Ne mutlu sana. Bu ayrımı yapalım kardeşlerim. Deve çobanı değiliz müminiz biz. Derdimiz develerimiz değildir kâbemizdir. Kur'an'ımızdır Allah'ın izniyle. Şeriatımızdır. Eğer biz Allah'ın haram dediği dikkat edin faiz alıp verirseniz Allah ile peygamberiyle savaşıyorsunuz ha dediği şeyler gözümüze batmamaya başladıysa bu faizden korkmaz halimiz. Haramlardan, haramların yayılmasından dert edilmez halimiz. Kıyamet günü önümüze konacak kardeşlerim ne yapacağız o zaman ne yapacağız o zaman bunu şimdi düşünmeyeceğiz de ne zaman düşüneceğiz kardeşlerim bir haramlar şiddetli bir şekilde yayılıyor iki laiklik bir kanser mikrobu gibi içimize sızmıştır namaz kılan insanlar bile başka türlü yaşanmaz e bu kadar Hristiyan'ı çöpe mi atacaksın? Ne demek başka türlü yaşanmaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şehirde Yahudiler de yaşadılar, Hristiyanlar da yaşadılar, Medine'de hayat buldular. Yani Kur'an, insanların hayat sistemi olduğu zaman, devlet mekanizmasını işlettiği zaman, Müslümandan başkasına, Hayat hakkı tanımayan bir kitap mı? Bunu mu söylemek istiyorsun? Ey kandil akşamında simit yemiş Müslüman. Bunu mu söylemek istiyorsun sen? Laiklik, en büyük şirk çeşidi olarak, yani Allah'ı, hayattan koparmış, etrafı çitle çevrili bir camiye mahpus etmiş, Müslümanlığın sahibi olan, bir Allah olarak gören, Laiklik çeşidi, kesinlikle ümmeti Muhammed'in içinde Allah diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir şeydir. Buna evet diyemezsin. Dediğin zaman, haç turizmi yaparsın sen, haç yapamazsın. Güneş banyosu yapmak için Arafat'a gittin sen. Üstünde her büselerin çıkardın, güneş banyosu yaptın. Biz, biz, şirkin bu kadar yayılmasına karşı, ne hale gelmişiz kardeşlerim, neredeyse Kur'an-ı Kerim'in emrettiği hiçbir şey, ahlak halisi tabii, cici ahlak kitabı zaten, ona bir diyecek yok, bol bol ahlak desin, devlete itaat et mesela, ne güzel ayet o, ya ullemre itaat edin, o ayet çok güzel, Kur'an'ı hızın, başka türlü cennete giremezsiniz dediği ne varsa, onu konuşmak suç haline geldi, Müslümanlar arasında Zamanı mıydı bu ayet Kur'an'ın zaten periyodik ayetleri var Bir kısmı orta çağda konuşuluyor Bir kısmı ileri çağlarda Bir kısmı modern çağda yasak zaten e Kur'an'ın da bir tarihi var Ya ya Böyle yaptığı Hristiyanlar İncil'e de Muharraf bir İncil sahibi oldular Cehenneme kütük haline geldiler Kütük kütük Cehennem kütüğü oldular indiği gün ne kadar taze idiyse Kur'an'ım, bugün aynı tazeliğini devam ettiriyor, kıyamete kadar da aynı tazelikte kalacak Allah'ın izni ve keremiyle. Elbette iman edenlerin gözünde. Birilerine göre Kur'an eskimiş olabilir, yıpranmıştır, filan hükmü tarihte kalmıştır, filan hükmü de uymuyor bu çağa. Kur'an'ıma uymayan çağ, ve o çağın adamları cehennemin dibine kadar yolu var. Ya Kur'an'ıma uyar, ya da zaten cehennemdeki yerinizde bekliyorsunuz olun siz. Yaşasın cehennem, Kur'an'ı çağının dışında bulanlar için. Yaşıyor da ve alevleniyor da zaten. Haramların yayılmasına, şirkin bu kadar güçlü zemin bulmasına karşı, bu İslam bize emanet, ve biz nasıl haykırmayız? Nasıl Allah'ın dininden, Kur'an'ından, şeriatından bu kadar büyük tavizler verilmesine sessiz kalabiliriz ki? Biz ümmeti Muhammed'in bu asırdaki, bugünküdeki emanetçileriyiz. Ashab-ı kiram da Allah onlardan razı olsun o günün bekçisiydiler. Maraş'ta cuma namazı bile kılmayız biz ne yapıyorsunuz siz diyen adamlar o günün bekçisi Allah onlara rahmet eylesin bugün de nöbet bizde o gün Maraş'a Fransız bayrağını dikmişti bugün laikliğini dikmeye çalışıyor o günkü Müslümanlar ya bir ves parçası dursun o kalede deselerdi bugün ne olacaktı Maraş bez parçası şimdi de laiklikti liberalizmdi bilmem neydi diye ne bir sözcük canım ne bir koca koca 10.000 kelimelik sözlükte bir tane kelimeden ne olur deyi veririsek ne olacak 50 sene sonra daha sonra sulanmış haramlara karşı refleksi kaybolmuş bir Müslüman nesil geldiğinde üzerimize yağacak lanetleri hesap edebiliyor muyuz kardeşlerim kim bu dini bu hale getirdi diye sorulduğunda ne diyeceğiz Mezarımızın üstünde ruhuna el fatiha yazmasının bir anlamı mı kalacak o zaman? Zaten laikliğe aykırıysa fatiha okumayacaklar sana. Kardeşlerim, nöbetçiyiz. Bugünün nöbetçileriyiz. Dinimiz nöbet alanımızdır bizim. Kazmalarımızı toplayıp, sokaklarda bağırıp çağıralım demiyorum. Evlerimizden başlayalım diyorum. Evlerimize haram anlayışını, şirk anlayışını sokmayalım diyorum. En basit testlerden birisini daha yapayım. Kazara haber bülteni izlerken, cici layıklık, okkaş layıklık, lakkaş layıklık sözlerini dinlediğimizde, bari estağfurullah diyelim. Çünkü bu, Lat ve uzza ne yüce puttur sözünü dinlediğimiz gibi bir şeydir. Estağfurullah diyelim. Estağfurullah diyelim. Düğmesiyle kapatamıyorsak bari. Refleksimiz olsun. Çünkü İslam Allah'ın dini. Biz İslam'ın Müslümanıyız. Allah'ın kullarıyız. İslam bizim cennet sebebimiz. Velihî nimetimiz kaybedersek İslam'ı cenneti kaybederiz. İçini uydurursak İslam'ın kaybolmuş olur İslam. Fransız artık ordular kurup gelmiyor, çok masraflı oluyor. Sosyal medyadan işini görüyor. Biz bu zamanın müminleri olarak bu zamanın cihadını anlamak zorundayız. Şeytanın bu zamanki planlarını çözmek zorundayız. İş işten geçtikten sonra, Çanakkale geçildikten sonra bir anlamı olmadığı gibi, bugünün şeytan projelerini anlamadığımız zamanda, gafletle geçirdiğimiz zamanda, yarın Rabbimizin huzuruna çıktığımızda, Nöbette uyumuş askerler pozisyonunda kalacağız. Nöbette uyumuş oluruz kardeşlerim. Rabbim bu sözlerime şahit olsun. Siz mümin kardeşlerim de şahit olun. İbra ediyorum kendimi. Allah'ın haramlarının bu kadar ulu orta sergilenmesine. Hacca gitmiş insanların dükkanlarında haram şeyler satmış olmalarına. Danimarka'da bir karikatöre, Fransa'da bir karikatöre gösterdiği tepkiyi burnunun dibindeki o karikatörden bin kat daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yok sayan anlayışın tabelasına lanet göstermeyen, tepki göstermeyen, ayak duruşu göstermeyen ibadetlerle oyalanan aslında ve ibadetlerin geleceğini imha eden projeleri anlamayan anlayışa karşı sadece haykırmak geliyor içimden. Tepkimi sadece çıldırasıya, olarak ancak dile getirebiliyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Rabbim bu kadar önümü açtı. Ama melekleri şahit tutuyorum. Allah'ı şahit tutuyorum. Rabbimin yok sayıldığı, hayatın tamamında Allah dedirtmeyen, laiklik de olsa, liberalizm de olsa, hayat da olsa, onu tepiyorum. Lanet ediyorum. Şair'in dediği gibi, Hayat bile olsa onu teperim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Adının, Baş, Logo olmadığı bir hayat, Benim için, Yok olmasının, Daha iyi olduğu bir hayattır. Bunu kardeşlerim, Bu şekilde, Anlamak zorundayız. Bugünün Müslümanlarıyız biz, Bugünün İslam'ının hesabını vereceğiz. Sulandırılmış, Sulandırılmış, layıklık şemsiyesi himayesi altına sokulmuş Müslümanlığı Allah'a götüremeyiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.